1194 numaralı konu Hazreti Ömer'in vali ve komutanlara aldıkları yerlerde mescid yapmalarını emretmesi. Hazreti Ömer memleketleri fethettikten sonra Ebu Musa el -Eş ariye mektup yazdı. O Basra valisiydi. Ona her şehir ve her kabile için bir mescid yapmasını, cuma günlerinde de herkesin aynı mescitte namaz kılmasını emretti. Küfe valisi Sa'd bin Ebi Vakkasa ve Mısır valisi Am ibnül As da benzeri mektuplar yazdı ordu kumandanlarına da köylere gitmemelerini, şehirlerde konaklamalarını ve her şehirde bir tek mescid yapmalarını, kabileler için de birer mescid inşa etmelerini emretti. Küfe, Basra ve Mısır'da olduğu gibi her kabileye bir mescid yapmaları için emir vermelerini yazdı ki Hazreti Ömer'in bu emri uzun zamandan beri uygulanıyordu.